...Mehveş Evin ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan... ...Ekonomi Ekoloji Programı'ndan... ...herkese günaydın. Günaydın. Evet, şimdi... <gülüyor> ...bu hafta aslında bizim... E, ...Ekonomi Ekoloji'de herhalde... ...hiç de işlemediğimiz bir konuyu ele alacağız... Değil mi? Hiç Neden Toprak. Hayır, Toprak değil. <gülüyor> <Çevre> <gülüyor> Ürün <mesela>. bazında. <gülüyor> Ürün bazında. Çay. çay. Evet tamam. bu, bu hafta programımızın konusu çay. Tabii ki Toprak mesajını e, daha önceleri sıklıkla e, ele aldık ama bugün biraz çay özelinde konuşalım yine istiyoruz Yine dönüp dolaşıp bir çevre meselesini yine ekoloji bir mesele aslında bu evet. çay de. Bugün hı hı. onu konuşacağız. Ben hemen kısaca özetleyeyim ve telefonumuzda evet. da bir konumuz var. Fazla bekletmeyelim. Hı hı. Ee, ...dün bir basın toplantısına katıldım. Aslında onun devamı bu. Ee, tema Vakfı 4, yıldır, 4 yıllık bir projeye başladı. 2 yılı geride kaldı. Doğuş çayla birlikte yapıyor. Karadeniz'de çay verimini nasıl arttırma, arttır, arttıracaklarının yollarını arıyorlar. 2 senedir buna Hı -hı. çalışıyorlar ve bundan sonra da devam edecekler projeye. Tabii tek amaçları yani en büyük amaçları verim arttırmak ama... ...bunu toprağa yaparak kirlenen toprağa, kimyasal gübrelerle kirlenen toprağa... Ee... Te tekrar eski haline getirmek aslında ben Esas hemen amaç. burada evet. mikrofonu e, konuğumuza bırakalım Tema bu şu anda Ankara temsilcisi ama e, uzun yıllardır biz Nevzat Özer'i Rize temsilcisi olarak biliyorduk şimdi de telefon attığımızda işin ehli kendisi de rahat ziraat mühendisi evet. e, ona bırakalım neler yapmışlar neler yapacaklar e, dilerseniz ondan dinleyelim Nevzat Bey günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz Hoş yayınımıza. Geldin. Hoş bulduk. Ben Şimdi ben kısacık bir giriş yaptım. Çok da anlatmak istemedim. İşin ehlisiniz tabii. Yani bir çay veriminden başlıyoruz ama çay verimini tabii ki e, temanın da ana konusu olan Toprak üzerinden yapıyorsunuz. Çünkü buradaki en büyük sorun Toprak. Sizi, size bırakalım mikrofonu. Evet. E, nasıl evet. başladı proje? Ne aşamadasınız? Sizden dinleyelim dilerseniz. Buyurun. Evet gerçekten sorumlu. E, Sorun çay verimiyle sınırlı bir sorun değil. Doğu Karadeniz biliyorsunuz dünyada korumada öncelikleri olan çok önemli ekolojik bir bölge. Ve çay öncesi Rize'de yani 1950'lerin, 40'ların öncesinde korkunç bir yoksulluk sürdüğü, göçlerin, neredeyse erkek nüfusun son derece düşmüş olduğu, Böyle dışarıda, gurbette çalışarak insanların bölgeyi beslediği bir durum vardı. Çayla birlikte çok ciddi sosyal, ekonomik değişimler yaşandı bölgede. Çay belki Türkiye'nin bir ürünü değildi, bitkisi değildi ama Türk halkı bunu çok sevdi. Nitekim dünyada en çok çay tüketen ülke durumuna geldik. Kişi başı. Ee, ve bölgede biliyorsunuz böyle düz alanları, geniş tarım alanlarının da olmadığı bir yer. Düz alanlar, düzenin yüzde ikisi kadar orada da yerleşimler vesaire var. Ee, son derece eğimler, dik, e, yamaçlar, derin vadiler, dağlarla kaplı bir yer. Şimdi çay bu bölgeye e, tutunmuş, önemli bir gelir sağ, sağlamaya devam ediyor, üretiyor. Ama burada e, ters giden şeyler başladı. Şimdi 1970'li yıllara kadar bölgede hayvancılık var, yeşil gübre, ot var. İşte bunlarla e, tarım hiçbir kimyasal kullanılmadan sürdürülebiliyordu. 1970'li yıllardan sonra hem çay alanlarında ciddi genişlemeler oldu. Artık bunlar e, yetmiyor bu tip gübreler. Hem de bölge halkı kimyasal gübrelerin verim üzerindeki o müthiş etkisini keşfetti. Bir anda bölgeye böyle yüksek azotlu miktarı oldukça fazla <gülüyor> gübreler tarımda kullanılmaya başladı. Öyle ki bir dekara 250-300 kiloramlar bunlar atıldıkça verim yükseldi. Verim yükseldikçe gelir yükseldi, daha çok kimyasal derken o binlerce yılda oluşan o müthiş bir denge ekosistemler içeren topraklarımız 1990'lı yıllara geldiğimizde büyük ölçüde bozulmaya başladığını gördük. Hı hı. Burada e, toprak asitliği dediğimiz e, aşırı azotlu gübre kullanımı toprakları e, hızlı bir şekilde asitleştirdi. Evet. E, bu bir tehlikeydi. Bu e, hem çay tarımının sürdürülebilirliği açısından büyük bir Hı -hı. tehlike. Hı -hı. E, hem de çok ciddi e, toprak ve su kirliliği de yaratmaya başladı. Hı -hı. O Rize'nin gürül gürül akam dereleri e, bir anda e, Türkiye'de en çok nitrat Aşıyan e, sular haline gelmeye başladı. Toprak asitliği arttı. Başka yığınla yol açtığı sorunlar var. Şimdi çay asitlik isteyen aslında hafif asitlik isteyen mi bitti. Bölgede yağışlı. Oranın doğasında bu vardı. Ama biz bunu o kadar aşağılara çektik ki artık çayı da etkileyen, üretimi, verimi, kalitesini de etkileyen bir sorun haline geldi. Ve bu durum eğer böyle sürerse çay değil böyle gelecekte yüzlerce yıl orada yetiştirilmesi, verim, e, bereket ver saçması belki de 20-30 yıllık bir ömründen söz edilmeye başladı. Yok olacak yani. <gülüyor> bu şekilde Tabii, giderse Karadeniz'deki evet. çay. Evet. Çay topraklarının %85'inde bir anda karşımıza o şiddetli asit dediğimiz bir seviye ortaya çıktı. Zaten bölgenin geleneksel ürünleri yavaş yavaş bu asitliğe dayanamayarak terk etmeye başladı. Hı hı. Neler daha var böyle? Ne meçeli anı var? Merak ettim dün konuşmadım. Ee, örneğin bölgede mısır yetiştirilirdi, fasulyeler yetiştirilirdi, o geleneksel tatlar, meyve ağaçları vardı. Bunlar önemli ölçüde artık o asite, onlar daha da şey dayanıksız oldular evet. bir zamanla. Onlar sökülüp çay mı çaya mı geçiliyor? Nasıl oluyor süreç? Yani verimi e düştükçe hayır. ondan vazgeçiliyor değil mi? E vazgeçiliyor. Bu topraklarda zaten onu düze, düz, düz, e, sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi de zordu. Hı hı. Bunun üzerine bazı kararlar alındı, gübre hı. değişikliğine gidildi e, ve. Bu toprak asitliğini artıran iki gübre dendi ki 1990'lı yıllarda bunları artık kullanmayalım. Hı hı. Bunun yerine başka bir gübre hı hı. önerildi. Yanlış, yanlış gübre kullanılıyor. Yani gübre yine kullanılıyor ama yanlış tercih ediliyor evet. değil mi? Bunun sebebi ne? İnsanların evet. bilmemesi. Bil, en... Bilmemesi. Büyük ölçüde eğitim eksikliği. Eğitim eksikliği. Belki hı hı. başka hani o geleneksel davranışların devamı. Hı hı. Bu 90'la 2015 yılları arasında biz e, bunca bu konu konuşulmasına rağmen o yanlış gübrenin halen %50 oranında kullanıldığını görüyoruz. Artı yanlış kullanılıyor. Bir defada veriliyor örneğin ki bunu en azından 3 üç kez, 3'e bölmek lazım. Hı hı. Yani bir yıllık ihtiyacını bir kez veriyorsunuz, savurarak veriyorsunuz. Hı hı. Bunlar da ciddi gübre kaybına ya, neden oluyor. Anlattığınız şeyler o kadar basit ki yani hiçbir evet. köylünün mü talep etmesi lazım yoksa işte devletten ziraatçıların <gülüyor> gelip bahçeleri denetlemesi mi lazım? Normalde süreç nasıl işliyor? <gülüyor> ee, işte, kendi haline bırakılıyor tamamen üretici? E, valla büyük ölçüde tarım kendi halinde. Çay da evet. geçmişte Çok dayanıklı iyi bir e, bitki. E, bölge temiz, hastalık yok, zararlı yok. E, dolayısıyla Hı -hı. Böyle e, çiftçide de çok fazla bu konuda bir ciddi bir tarımsal eğitim ihtiyacı da hissetmiyor. hissetmiyor. Kulaktan kulağa yanlış olsa, bilgilerde herkes evet. yanlış bilgi doğru bilgi olarak uygulanıyor. Hı -hı. Örneğin savurduğu gübrenin %25-30'u buharlaşıyor azotoksit. Bakın sera gazında çok önemli bir şey değil mi? Yani parası yani boşuna gidiyor, alın çevreye zararlı. Attığı gübrenin %40'ı yıkanarak derelere iniyor nitrat kirliliği ee, yani e, bu, şimdi gübreyi bu şekilde kullanınca e, örneğin bir dekara 70 kilogram önerilirken Rize'nin ortalaması 150 kilo. Hı hı. Şimdi iki katta fazladan gübre atıyorsunuz kimyasal. Böyle bir sorun bu sürüp gidiyordu. Hı hı. Biz işte 2015 yılında... Bu konuda dedik bir çalışma başlatalım. Bu çok ciddi bir sorun. Yani bölgedeki ekoloji, bölgenin her şey, çay orada yüzde 85 90'ı üretimin bölgenin çayı biliyorsunuz. Evet. Burada yolumuzu Doğu çayıyla birleştirdik. Doğu çayı da bölgenin Türkiye'nin çok büyük bir özel sektör kuruluşu. Onların desteğini aldık. Çünkü birçok çalışmalar yapmalıydık. Eğitimler, kamuoyu, farkındalıkları, aynı zamanda bahçeler, bunu örneklerle göstermeliydik. Böyle bir desteğini aldık Doğuşçay'ın. Başladık. Öncelikle bölgedeki bütün zirai aktörleri bir araya getirdik. Kooperatifler, ciraat odaları, meslek örgütleri. Muhtarlar değişik, 30'a yakın. Bunlarla sorunu ortak bir şeye getirdik. Aynı şeyleri ifade eden. Yani çayın çok fazla sorunu olabilir ama bütün bu sorunların ortasında e, ana sorun çay tarımının sürdürülebilirliğinin e, devam etmesi, bunun gerçekleşmesi. Hı -hı. Ancak sağlıklı topraklarla mümkün olduğunu ve biz toprağı kaybettiğimizi gösterdik. Hı -hı. Biz toprağı kaybedersek üretimi, verimi, her şeyi kaybedeceğiz. Ee, bu burada odaklandık. Burada sadece tema değil, işte o çevremizdeki çayla ilgili e, diğer sivil toplum örgütlerini, meslek Hı -hı. örgüt çiftçileri de e, buna ikna ettik. Hı -hı. Oradan sonra eğitimlerimize geçtik, i̇şte ilk iki yılda 10 binin üzerinde e, din adamından muhtara, kadınlar çok önemliydi, e, öğrencilere kadar geniş toplum kesimlerine bunu anlattık. Benim bir örnek çok dikkatimi çekmişti. Yani örnekler o kadar hassas çalışılıyor ki yani otobüs duraklarına ayetlerden alıntılar yapıp <gülüyor> e, yöre halkını yani bilgilendirmek için elinizden geleni evet. yaptığınızı evet. tanık olduk. E, tabii Serkan Bey aslında öyle güzel ayetler hadisler vardı <gülüyor> ki orada bakın diyor hiçbir mahlukat yoktur ki boşu boşuna yaratılmış olsun. <gülüyor> e, buradan biz yola çıkıp Arkadaş, bu toprağın içerisinde bir avuç toprakta on milyara yakın canlı var. Bakteri görmüyorsunuz. solucanı belki biliyor insanlar. Senin bu canlıları yok etme hakkın olabilir mi? Hı hı. Yani bu sistemin büyük sistemin bütün canlılar birer halkası parçası. Birini devreden çıkardığımızda çok şey değişiyor. Hı hı. E, bu neyle e, biz bu topluma? bu anlatabilirsek bu gerçeği onu yaptık ve çok da güzel gerçekten böyle Sonuçları, belki de sivil toplumun da şeyi bu yaratıcı Karadeniz halkının tam can damarından vurmuşsun <gülüyor> <gülüyor> maddi manevi bu, bu bu anlamda destek olup gerçekten evet. yaratıcı bir şey yani iyi bir yöntem bence çünkü o da otobüs duran da o fotoğrafları görünce gerçekten tabii e, tabii bilgi o canlı şey ekranlarda bunlar Gübre sezonunda sürekli dönüyor. İşte <gülüyor> israf üzerine aşırı kimyasal gübre kullanımının yol açtığı zararlar böyle kısa kısa <gülüyor> değişik şekilde e, biz bunu şehirde bir hava yarattık. Basın evet. çok büyük desteği destek verdi bize. <gülüyor> i̇şte o Nisan ayı özellikle e, gübre sezonu e, burada bu sürekli bu konuları işledik. İşte 2500'e yakın bin görevlisi, bilmem halk eğitimin, kış boyu halk eğitimin kurslarındayız biz. Orada kadınlara anlatıyoruz ki çay tamamen kadınların emeğiyle bölgede e, yürüyen bir tarım Evet çok doğru. E, işte, e, böyle farklı kesimlerle. Diğer tarafta gübre satan, tedarikçisi, kooperatifler bunlara, özel sektör, bayilere, bakın kardeşim bu şey Gübre, toprak asitliği bunlara yol açıyor. Bunun yerine şunu da verebilirsiniz. Bunu Hı -hı. da, e, bu bir marka vesaire şey değil. Evet. İçerik olarak Hı -hı. E, onları da bu konuya ikna etmeye çalışıyoruz ki bunda çok büyük başarı sağlandı. Evet. Bakın 25 yıldır konuşulan bu konu giderek şu anda o asitliği artıran gübrelerin e, satış oranı %8-9'lara düştü. Çok iyi. Hı -hı. Yani Tabii, çok önemli de... bir geri dönüşüm aldınız yani siz bu yaptığınız çalışmayla. Tabii bizlerinde. Bu de. bunu gösteriyor. Ve, evet. evet. Burada diğer e, çiftçi <gülüyor> örgütleri sivil toplumunda e, aynı mesajları vermesinin yarattığı bir şeydi bu orta. E, çok e, önemli bir destek sağlıyor bu çabaya. E, ve böyle bir noktaya geldik. Evet. Şimdi bu önemli ama biz diğer tarafta şunu gördük. Şimdi çay bölgesinde 40 bin dekar civarında alanda organik çay yetiştiriciliği var. Hmm. Biz istiyoruz ki kimyasal gübre kullanımını en aza indirelim. Doha'yı böyle o kendi ayarlarına, o kuruluş ayarları var ya oraya doğru getirmeye çalışalım. O noktada şimdi organik tarıma geçilmiş verim yarı yarıya düşmüş. Yarıdan bile aşağıya. Hmm. E böyle bir durumda bunu siz çiftçiyi organik tarıma nasıl ikna edebilirsiniz? O günün sonunda herkes kazanca paraya bakıyor çünkü. Evet. İşte burada devlet iki kat para ödemiş. E bu sefer çay maliyeti kuru çay fırlamış gitmiş. Tüketici hmm. e, alamaz hale gelmiş. E, burada verimi dedik ki biz bu bahçelerde zaten çalışmamızı ikiye ayırdık. Bir bu. Organik havzada bu verim düşüklüğünü önleyelim. Diğer tarafta diğer kimyasal gübre kullanımını e, gerçekleştiren geniş alanlarda da gübreyi azaltalım. Hı -hı. Giderek toprak canlılarını yükselttikçe o aktiviteyi sağladıkça e, gübre miktarı e, giderek şey e, verimi düşürmeden biz Hı -hı. gübre miktarını düşürelim. Şimdi organik havzada yaptığımız aslında o kadar basit işler ki toprak organik madde dolu Karadeniz'de. Her tarafı ot, şey, onlar büyüyor, çürüyor. Anadolu gibi değil. Anadolu'da yüzde bir organik maddeyi bulamazsınız. Bak anızı yakmayın filan zorla oralardan yarım puan bile zor gelir. Orada yüzde altı yedilere varan organik madde var. Ama bu organik madde havaya, ışığa ihtiyacı var ki çözülsün, bitkinin alabileceği besine dönüşsün. Hı hı. Şimdi tarımda bu yapılmıyor. Yani bir çapalama türü. Biz bahçelerimizde çapa yaptık. Asitliği baktık ki kendi haliyle bu 30-40 yılda düzelmez. Yani örnek bahçenizden bahsediyorsunuz şimdi. Neredeydi evet, evet. örnek bahçeniz? Oradaki o örnek bahçede çok iyi. Yani ne yaparak e, ürünü verimli hale getirdiniz. Neredeydi yeri? Ee, organik havzadaki Çayeli. Senoğlu, Çayeli Vadi. Heslerle mücadele etmenden evet, de evet. tanırsınız o vadiyi. <gülüyor> Kamuoyunda çok geçiyor. Ee, orada hatta bir caminin bahçesi. Dedik <gülüyor> verin burayı bize yanına bir kısmında siz geleneksel tarımınızı devam edin. Ne yapıyorsanız aynısını yapın. Sonuç ne oldu? Sonuçta 3 kat fazla ürün aldık. 3 kat. Yani 1 dekarda o örnek bıraktığımız bahçe 1 dekarda 500 kilo verirken biz 1700 kilolara çıktık. Bir bise filan yok. Biraz tarım kireci onunla toprak asitliğini Diğer tarafta çapayla topraktaki o organik maddenin çözülmesine yardımcı olduk. Hı hı. Ek olarak da kompost bölgede hı hı. bakın yüz bin tona yakın çay fabrikası atığı var. Evet. Her bir ton çay atığı iki yıllık besin ihtiyacını karşılıyor hı hı. bir dönüm çay bahçesi. Kimyasal güverde gerek yok iş gerek yok. En azından büyük bir bölümü için bu yeterli olabilir. O çay atıklarını aldık. Ee, onları olgunlaştırıp toprağa bunları veriyor. Hı hı. Yani çayın kendisini e, hasat edilmiş siyah çayımızı ürettik. Kalan lifi, çöpü vesaire onları bir ihtimalle toprağa geri yardım hem Tam şimdi... bir döngü. Şimdi evet. bir, bu projenin iki yılı geride kaldı. Bunları yaptınız. Evet. 10 bin kişiye eğittiniz. Örnek bahçede <gülüyor> e, iki katına üç katı verim aldınız ve çok fazla bir maliyet artışı olmadan e, doğal bir organik tarım, organik de organik belki nasıl evet. adlandırırsınız bilmiyorum. Şimdi bundan sonra iki yılı daha var projenin. E, bundan sonraki hedefinizde ne var onunla e, kapatalım ve sonra da evet. son bir soru daha soracağım. Biz yaptığımız her şeyin Çiftçi tarafından kolaylıkla ve son derece ekonomik ucuz bir şekilde olmasını istiyoruz. Çiftçi de yaygınlaştırılabilir olsun istiyoruz. O yüzden hiçbiri böyle çok bu mucizeler şeyler filan değil. Dediğim gibi son derece basit ama bilimsel doğru zamanda doğru şeyi yapmak. Biz bunu şimdi bu iki bahçemizi bu yıl altıya çıkarıyoruz. Çağlayan'da hemşinde O ikizlere e, O Rize'nin güzel vadilerinde Her birinde kurup Çiftçi eğitimlerimizi artık Biz bahçe odaklı yapmaya başladık hı hı. Bakın Senalı'daki bahçe Bizim ziyaret yerine döndü İnsanlar köyüne giderken Arabayı durduruyor Ya bu nasıl bir şey diyor Rüzgar sürgünleri e, Dalgalandırıyor Yani her şeyi çiftçiye göstererek Artık hı hı. orada Yıllardır çapa yapmayanlar bugün çapa yapmaya başlıyor. Ee, bunu yaygınlaştıracağız. <Gülüyor> Hem eğitimlerimizi e, ama daha çok da eğitimleri e, şeye odaklayacağız. Bahçeye odaklayacağız. <Gülüyor> Ve isteyen çiftçiye de danışmanlık gibi bir şeye geçeceğiz. Çok o bahçe güzel. çevresinde. Peki size nasıl ulaşsınlar insanlar? Karadenizliler nasıl ulaşsınlar? Benim çevremde de var. Apartmanımda var. Çayı aldığımız bir üretici, bir Rizeli komşularımız var. Onları da söyleyeyim ben. Bizi dinleyenler nereden ulaşsın? Evet. sitemiz ziyaret etsinler. Bahçeye nasıl gelebilirler? Bana her şekilde ulaşırlar. Biz Rize'de aslında Rize küçük bir yere ama Hı -hı. E, örneğin e, ta Fırtına Vadisi'nin o e, ilk HES projesinden bu yana e, çok ciddi bir tema altyapısı da var. Hı -hı. Bakın biz Rize'de eğitimde ilk üç büyük kentlerle yarışırdık. Yani Rize'de e, temayı bulmaları hiç zor değil yöre halkının. Hı -hı. E, oradan doğru da buluşur. Orada basın da bize çok destek veriyor. Evet. Yani çok zor değildir. Orası küçük yer. Evet. Ulaşırlar ve biz kesinlikle böyle elimizden gelen bütün desteği veririz. Ulaşırız. Onlara destek oluruz. Danışmanlık yaparız. Çünkü bu bizim derdimiz oradaki birkaç bahçede bir üretim artışı. Hani bunu sadece göstermek değil. Bunu ciddi anlamda bütün bölgeyi ...harekete geçiren bir e, durum... ...yaratmak istiyoruz. Evet. Peki. E, çok teşekkür ederim. <gülüyor> Süremizin de sonuna geldik. Nevzat Özer, e, Temamak evet. ve Ankara... ...Temsilcisi. Evet. E, ağzınıza sağlık. Çok güzel de özetlediniz. Evet, çok güzel e, anlattınız konuyu. gerçekten. E, biz de bilgi sahibi olduk bu vesileyle. E, proje bu aşamaya kadar... E, ...son derece başarılı olmuş. Umarız bundan sonraki kısmı da... ...yine başarıyla devam eder. Çok teşekkür, e, çok teşekkür evet, ediyoruz. Ben de teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Böyle doğa korumada biz her zaman açık radyoyu yanımızda gördük. Ama e, bu da hem doğa koruma e. hem de üretici gelirini artırarak onların baskısından evet. da korumak gerekiyor. E, doğaya baskının çok farklı şekilleri var biliyorsunuz. Evet. O anlamda bu katkınız için de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür biz ederiz. Teşekkür çok mersin. Sağ olun. Sağ olun. Çayı konuştuk ama tabii e, evet. sorun sadece çay değildi. Asıl sadece çay değildi. Bir Tema Vakfı bu çok önemli. Tabii Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü bu anlamdaki. Oradaki iç, çevreyi koruyor bir anlamda, Hı -hı. Toprağı, toprağı koruyor. koruyor. Diğer ürünleri koy, koruyor. Çay özelinde bence çok güzel işler yapıyor. Evet. Ee, onlara da teşekkür ederim. Evet, bu hafta da ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Haftaya, Haftaya görüşmek yeni üzere. Yeni konularla görüşünceye. <gülüyor> <iyi>. Hoşça kalın. <gülüyor>